6. Bölüm Son konaklar da gözden kaybolunca, arabadan sessizce aşağı atlayıp, sırtıya yan tırmanarak orman yönünde yürüdük. Bir yanımda Emma yürüyordu. Sessizce derin düşüncelere dalmıştı. Buna rağmen kolumun bir an olsun bırakmıyordu. Öbür yanımda yürüyen Milart ise kendi kendine mırıldanıp taşları tekmeliyordu. Aynı anda hem sinirli hem şaşkındım. Ve heyecandan midem bulanıyordu. Beynimin yarısı çok önemli bir şey olacağını söylüyordu. Öbür yarısı ise bu korkulu rüya veya stres nöbeti veya her neyse ondan her an uyanacağımı hissediyordu. Uyandığım zaman kendimi Smartyay'ın dinleme odasında bulacaktım. Ağzımdan sayyalar akmış biri vaziyette kafamı kaldırıp, Vay canına ne acayip rüyaydı diyecek ve kendim olmaktan ibaret, o eski sıkıcı işime dönecektim. Ama uyanamadım. Elleriyle ateş yakan kız, görünmez çocuk ve ben yürümeye devam ettik. Ormanın içinden geçtiğimiz patika, ulusal parklardaki yürüyüş yolları kadar geniş ve düzdü. Bir süre sonra geniş bir alana yayılan çimlere geldik. Burada çeşit çeşit çiçekler ve düzgün biçimde kesilmiş çitler vardı. belli, eve varmıştık. Hayretten dona kalmış halde eve bakıyordum. Ama bunun sebebi, evin korkunç görünmesi değil, çok güzel olmasıydı. Yerinden oynamış tek bir çakıl taşı, tek bir kırık pencere bile yoktu. Tembelce evin üstüne çökmüş olduğunu hatırladığım kulelerle bacalar, şimdi güven içinde göğe yükseliyorlardı. Evin duvarlarını istila etmiş olan orman, şimdi saygılı bir mesafede duruyordu. Beraber parke taşlı bir patikadan geçip, Yeni boyanmış basamaklardan sundurmaya çık. Emma'nın beni artık bir tehdit olarak görmediği belliydi ama buna rağmen içeri girmeden önce ellerimi arkadan bağladı. Sanıyorum bunu görüntüyü kurtarmak için yapmıştı. O eve dönen avcıyı oynuyordu. Bense onun ele geçirdiği avıydım. Tam beni içeri sokmak üzereyken onu durdurdu. Ayakkabıları pislik dolu. Her tarafı çamur yapar. Sonra kuş bize kızar. Bunun üzerine ayakkabılarımı ve yine çamurlu çoraplarımı çıkardım. Milard halıda iz bırakmaması için paçalarımı katlamamı istedi. İsteğini yerine getirdim. Ardından Emma beni sabırsız bir hareketle tutup kapıdan içeri soktu. Kırık dökük mobilyalar yüzünden yürümenin neredeyse imkansız olduğunu hatırladığım koridordan geçtik. Merdivenler şimdi cilayla pırıl pırıl parlıyordu. Meraklı gözler, Trabzan parmaklıkları arasından beni seyrediyordu. Ardından yemek odasına girdik. Yerdeki alçı tozları yoktu. Ortada etrafında sandalyeler dizili, uzun ahşap bir yemek masası duruyordu. Biraz önce araştırdığım evde burası. Gel gelelim, her şey büyük bir düzen içindeydi. Yeşil yosun tabakalarının bulunduğu yerler duvar kağıdıyla, lambireyle ve canlı renklerle boyanmış resimlerle kaplıydı. Vazoların içinde çiçekler vardı. Tahtaları ve kumaşları çürüyüp bel vermiş yığınlar yerlerini kanepe ve koltuklara bırakmıştı. Bir zamanlar aşırı derecede kirlendiği için karartma perdesi takıldığını düşündüğüm yüksek pencerelerden güneş ışığı içerisi düzülüyordu. Sonunda arka tarafa bakan küçük bir odaya geldik. Emma Millar da sen onu tut ben müdüreye haber vereyim dedi. Bunun üzerine bir elin dirseğini tuttuğunu hissettim. Emma ayrılınca Milard elini bıraktı. Beynini yememden filan korkmuyor musun diye sordum. Pek sayılmaz. Pencereye doğru dönüp hayretle dışarıyı seyrettim. Bahçe çocuklarla doluydu. Neredeyse hepsini sararmış fotoğraflardan tanıyordum. Bazıları geniş ağaçların gölgesine uzanmıştı. Kimileri top oynuyor, kimileri de rengarenk çiçeklerin fışkırdığı tahılların arasında birbirini kovalıyordu. Her şey tıpatıp büyük babanın anlattığı cennete uyuyordu. İşte büyülü ada burasıydı. Bunlar da sihirli çocuklardı. Şayet bu bir düşse ben artık uyanmak istemiyordum. En azından kısa zamanda uyanmaya niyetim yoktu. Otlarla kaplı bir alanda oynayan çocuklardan biri topa çok hızlı vurunca top dev bir hayvan biçiminde bulanmış çalının tepesine takılıp kaldı. Bu hayvan şeklindeki çalıların birkaç tanesi art arda dizilmişti. En yüksekliğindeki bu fantastik yaratıklar ormana karşı birer bekçi gibi duruyordu. Bunların arasında kanatlı bir ejderha, şaha kalkmış insan başlı bir at ve bir deniz kızı vardı. Kaybettikleri topu arayan iki tane oğlan atın dibine geldiler. Biraz sonra peşlerinden gelen kızı hemen dedemin fotoğraflarından tanıdım. Havaya kalkan kız buydu. Ancak şimdi havada durmuyordu. Büyük bir zahmetle Küçük adımlar atarak yürüyordu. Sanki yer çekimi onun yürümesini engelliyor gibiydi. Oğlanların yanına gelince kollarını kaldırdı. Bunun üzerine onlar kızın beline bir ip doladılar. Kız ayakkabılarını dikkatle çıkardı. Ardından bir uçan balon gibi havaya yükseldi. Gördüğüm manzara büyüleyiciydi. İp iyice gerilene kadar havaya yükseldi. Çocuklar ipi tutarken kız yaklaşık üç metre kadar yüksekte asılı kaldı. Kız bir şey söyleyince çocuklar baş sallayıp ipi biraz serbest bıraktılar. Kız atın yanında biraz daha yükseldi. Yaratığın göğüs hizasına gelince dallar uzanıp topu almak istedi. Ne var ki top derinlere takılıp kalmıştı. Kız aşağı bakıp başını iki yana salladı. Bunun üzerine çocuklar ipi aşağı çektiler. Kız aşağı inince ağır ayakkabılarını giyip belindeki ip çözdü. Milard Gösteri hoşuna gitti mi diye sordu. Sessizce başımı salladım. O topu almanın çok daha kolay yolları var dedi. Fakat seyredildiklerini biliyorlar. Bu sefer bir başka kız insan başlı ata yaklaştı. 18-19 yaşlarında vahşi görünümlü bir kızdı. Uzun saçları öyle birbirine karışmıştı ki neredeyse kendi kendine örgüler oluşmak üzereydi. At şeklindeki çalının yere dayan uzun yapraklı kuyruğunu eğilip aldı ve koluna sardı. Ardından konsantre oluyormuş gibi gözlerini kapadı. Bir süre sonra atın elinin kımıldadığını gördüm. Gözlerimi pencereden dışarıya dikmiş, heykel şeklindeki o yeşilliği seyrediyordum. Elin rüzgardan dolayı kıpırdadığını düşünürken, her bir parmağı sanki duyuya kavuşuyormuş gibi yavaşça esnemeye başladı. Ben şaşkınlık içinde seyrederken, insan başta atın dev kolu dirseğinden bükülüp, kendi göğsüne uzandı, ve topu yaprakların arasından çıkarıp sevinç içinde bağıran çocuklara fırlattı. Çocuklar oyuna kaldığı yerden devam ederken dağınık saçlı kız atın kuyruğunu yere bıraktı. Ve böylece heykel bir kez daha dinginliğe kavuştu. Pencerenin içi milardın nefesinden buğulanmıştı. Şaşkınlık içinde ona döndüm. Kaba olmak istemiyorum ama siz ne biçim insanlarsınız? Sesinde biraz şaşkınlık belirtisiyle, "Bir sıra diye cevap verdi. Sen öyle değil misin? Bilmiyorum, sanmam. Ne yazık. Arkadan, neden onu bıraktın diye soran bir ses duyuldu. Başımı çevirince Emma'nın kapıda bizi seyrettiğini gördüm. Neyse boşver diyerek yanımıza geldi ve ipi tuttu. Hadi gel, müdüre seni görecek. Biz evin içinde yürürken yeni meraklı gözler kapı aralığından ve kanepelerinin arkasından bizi seyrediyordu. Sonunda güneşin aydınlattığı bir oturma odasına girdik. Zarif bir İran halısıyla kaplı odada kibar görünümlü bir hanımefendi yüksek sırtlı bir koltuğa oturmuş örgü örüyordu. Tepeden tırnağa simsiyah giyinmişti. Saçlarını başının üstüne düzgün bir topuzla toplamıştı. Ellerine dantel eldivenler vardı. Bluzunun yüksek yakası boğazını sımsıkı sarmıştı. Kadının üstünden en az evin kendisi kadar titizce bir düzgünlük akıyordu. Parçalanan sandığın içinden çıkan fotoğraflarda görmesem bile kim olduğunu tahmin edebilirdim. Bu kadın Bayan Pregne'ydi. Emma beni halıya kadar getirip boğazını temizleyince, Bayan Pregne'nin şişlerinden çıkan tek düze sesler kesildi. Kadın başını kaldırıp, ''İyi günler.'' ''Sen Jacob olmalısın.'' dedi. Emma şaşkınlıkla baka kalmıştı. ''Onun adının nereden?'' Kadın tek bir parmağını havaya kaldırarak Emma'yı susturup, ''Ben müdüre Pregnane'yim.'' dedi. ''Şu anda benim himayem altında olmadığına göre, dilersen bana Bayan Pregnane'i diyebilirsin. Seninle nihayet tanıştığıma sevindim.'' Bayan Pregnane ellivenli elini bana doğru uzattı. Ben karşılık veremeyince, Bileklerime sarılı durumdaki ipi fark etti. Bayan Bloom diye bağırdı. Ne demek oluyor bu? Misafire böyle mi davranılır? Onu derhal çözün. Ama Müdüre, o her şeyi burnunu sokan yalancının biri. Kim bilir daha ne marifetleri var? Bana güvensiz bir bakış fırlatarak Bayan Pregni'nin kulağına bir şeyler fısıldadı. Bir kahkaha patlatan Bayan Pregni'nin Yahu Bayan Bulun ne su katılmadık bir zırva bu böyle diye konuştu. Bu çocuk bir yaratık olsaydı sen şimdiye çoktan onun çorba kazanında haşlanıyor olurdun. O elbette Abraham Portman'ın torunu. Baksana ona. Birden üstüme bir ferahlama gelmişti. Belki artık kim olduğumu açıklamak zorunda kalmayacaktım. Demek kadın beni bekliyordu. Emma itiraz etmeye kalkışsa da Bayan Pregman sert bir bakışıyla onu susturdu. Emma Eh iyi öyleyse diye iç çekti. Ama uyarmadı demeyin. Düğümü birkaç kez çekiştirdi ve sonunda ip yere düştü. Ben berelenmiş bileklerimi ovalarken Bayan Piregir'in özür dilemeniz gerekiyor Bayan Bloom dedi. Tiyatro konusunda özel bir yeteneği vardır. Ben de fark ettim. Emma suratını astı. Eğer o dediği kişi ise her şeyden önce neden döngüleri veya hangi yılda olduğunu bilmiyormuştu ''Hadi sorsanız da ona.'' ''Bilmiyormuş.'' diye düzeltti onu Bayan Pregrin. ''Ayrıca soru sormam gereken tek kişi varsa o da sensin. Yarın öğleden sonra fiil çekimlerini soracağım sana.'' Emma homurdandı. ''Bayan Pregrin, şimdi sakıncası yoksa Bay Portman'la da yalnız görüşmek istiyorum.'' dedi. Kız tartışmanın faydası olmayacağını biliyordu. İç çekerek kapıya yöneldi. ''Gel gelelim odadan çıkmadan önce geriye dönüp bana son bir kez baktı. Yüzünde daha önce görmediğim bir ifade vardı. Endişe. Bayan Preklin, ''Siz de Bay Lugins, diye seslendi. Kibar insanlar başkalarının konuşmasına kulak misafiri olmazlar. ''Ben sadece çay ister misiniz?'' diye soracaktım, dedim Millard. Bana kalırsa biraz dal kavuktu. Bayan Preklin sert bir ifadeyle, ''İstemiyoruz, teşekkürler'' diye cevap verdi. Milard'ın çıplak ayaklarının döşeme üzerine çıkardığı sesleri duydum. Ardından kapı kapandı. Kadın, oturmanı isteyecektim diye arkamdaki rahat bir koltuğu gösterdi. Ama baştan aşağı pisliğe bulanmış bir halim var. Bunun üzerine her şeyi bilen bir kahine akıl danışan bir hacı gibi yere diz çöktüm. Birkaç gündür adadasın. Bizi ziyaret etmek için neden bu kadar oyalandın? Burada olduğunuzu bilmiyordum. Benim kim olduğumu nasıl bildiniz? Seni izliyordum. Aslında beni gördün ama belki fark etmedin. Öbür şeklime bürünmüştüm. Elini başını uzatıp saçına uzun gri bir tüy çıkardı. İnsanları gözlerken kuşkulığına girmek çok daha tercih edilir bir durum. Ağzım şaşkınlıkla bir karış açılmıştı. Bu sabah odamdaki siz miydiniz? Atmaca. Şahim diye düzeltti. Doğal olarak bir doğan. Demek doğruymuş. Kuş sizsiniz. Göz yumduğum ama kullanılmasını pek tasvip etmediğim bir takma atlıya karşılık verdi. Şimdi soruma dönersek. Çok merak ediyorum. O iç karartıcı, enkaz halindeki evde ne arıyordun? Ben, sizi diye karşılık verince gözleri biraz açıldı. Sizi nasıl bulacağımı bilmiyordum. Ancak dün hepinizin, Söyleyeceğim sözlerin ne kadar garip kaçacağını fark ederek bir an durakladım. Ölmüş olduğunuzu anlamamıştım. Bana bakıp gergin bir ifadeyle gülümsedi. Aman tanrım, büyük baban sana eski dostları hakkında hiçbir şey söylemedi mi? Bir takım şeyler söyledi ama uzun zaman ben onları peri masalı zannettim. Anlıyorum. Umarım gücenmemişsinizdir. Biraz şaşırdım, hepsi bu. Fakat genel olarak biz öyle düşünülmesini tercih ederiz. Böylece istenmeyen ziyaretçileri uzak tutarız. Bugünlerde o tür şeylere, yani perilere, çinlere ve o tür saçmalıklara inanan insanların sayısı iyice azaldı. Böylece artık sıradan insanlar bizi aramak için fazla çaba harcamıyor. Bu da bizim yaşamımızı biraz kolaylaştırdı. Hayalet öyküleri, korkunç eski evlerde bizim işimize yarıyor. Gerçi sana bakılırsa pek işe yaramamış. Gülümsedi. Aslan yüreklilik bütün ailenizde var anlaşılan. Sinirli bir kahkaha atarak <gülüyor> evet aile dedim. Oysa her an bayılacakmış gibi hissediyordum. Her neyse. Bu mekana gelince diyerek eliyle havada geniş bir kavis çizdi. Çocukken büyük babanın anlattıklarını dedikleri gibi uydurma mı sandın? Kuyruklu yalanlar savurduğunu düşündün öyle değil mi? Tam olarak yalan denemez ama hayal ürünü, palavra, Boş gevezelik. Ne istersen de. Abraham'ın gerçeği söylediğini ne zaman fark ettin? Gözlerimi halıdaki iç içe geçmiş desenlerden oluşan labirente dikerek, şey, e, galiba şu anda fark ediyorum dedim. O ana kadar canlı bir havası olan Bayan Piregrin'in rengi biraz solmuştu. Ya, anlıyorum dedi. Ardından yüzünün ifadesi ciddileşti. Sanki o kısa sessizlikte ona söyleyeceğim korkunç haberi sezmişti. Buna rağmen hala o cümleyi yüksek sesle söylemenin bir yolunu arıyordum. Sanırım her şeyi açıklamak istemişti ama çok uzun süre bekledi. Onun için beni buraya sizi bulmam için gönderdi. Buruşuk mektubu cebimden çıkardım. Bu sizin, beni buraya getiren bu oldu. Mektubu koltuğun koluna koyarak itinayla düzeltti. Ardından kaldırıp dudağını kıpırtılarak okudu. Hiç hoş olmamış. Neredeyse cevap yazması için yalvarmışım. Bir an dalgın bir halde başını iki yana salladı. Eyüp'ten haber alamadığımız için çok üzülüyorduk. Bir keresinde niyetinin beni üzüntüden öldürmek mi olduğunu sormuştum. Dışarıda o şekilde yaşamaya ısrar etmesi yüzünden. Ne yazık ki çok inatçı biriydi. Mektubu katlayıp zarfın içine koyduğu sırada yüzünde kederli bir ifade belirdi. Onu kaybettik değil mi? Başımı salladım. Olanları duraklayarak ona anlattım. Yani polislerin düzenlediği ve bir yığın terapiden sonra benim de inandığım hikayeyi anlattım. Ağlamamak için sadece olayın ana hatlarından bahsettim. Şehrin dış mahallelerinden birinde yaşadığını, bir kuraklıktan yeni çıktığımızı, ormanın aç gezen hayvanlarla dolu olduğunu, onun yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğunu söyledim. Yalnız yaşamaması gerekiyordu ama dediğiniz gibi inatçıydı. Ben de bundan korkuyordum dedi kadın. Onu gitmemesi için uyarmıştım. Kucağındaki örgü şişlerini tutan ellerini yumruk yapıp sıkmıştı. Adeta şişleri birilerine batırmak istiyordu. Derken onun zavallı torunu bize korkunç haberi getiriyor. Öfkesini anlıyordum. Ben de aynı öfkeyi yaşamıştım. Ailem ve Dr. Golan'ın geçen sonbaharda benim yaşadığım çöküntü sırasında anlatıp durdukları yarı gerçekleri ben de ona anlatarak teselli etmeye çalıştım. Artık vakti gelmişti. Yalnız yaşıyordu. Büyük annem yıllar önce ölmüştü. Artık aklı yeterince başında değildi. Her şeyi unutuyor, birbirine karıştırıyordu. Zaten o yüzden öldüğü zaman ormanda dolaşıyordu. Bayan Pryger'in üzüntülü bir halde başını salladı. Kendini yaşlandırdı. Bir bakıma şanslıydı. Uzun zaman sıkıntı çekmedi. Makinelere bağlı vaziyette aylarca hastanede sürünmedi. Tabi bu anlattıklarım saçmaydı. Ölümü vakitsizdi ve yıkıcı olmuştu. Yine de o cümleleri söylemem galiba ikimize de biraz rahatlatmıştı. Bayan Preggren örgüyü yana bırakarak ayağa kalkıp aksayarak pencereye yürüdü. Yürüyüşedik ancak sakardı. Bir bacağı kısaymış gibi yürüyordu. Bahçede oynayan çocukları seyretti. Çocuklar bunu duymamalı. En azından şimdilik. Hepsi çok üzülürler. Tamam, nasıl isterseniz. Pencerenin yanında bir süre daha durdu. Omuzları titriyordu. Sonunda yüzünü bana çevirdiğinde yatışmış ve eski ciddi ifadesine kavuşmuştu. Canlı bir tavırla E. Bay Portman Sanırım sizi yeterince sorguladık. Sizin de sormak istediğiniz sorular vardır herhalde. Sadece bin kadar. Cebinden saatini çıkarıp baktı. Akşam yemeğinden önce biraz vaktimiz var. Umarım bu kadar vakit size aydınlatmaya yeter. Bayan Piregül duraklayıp başını dikti. Birden oturma odasının kapısını gidip hızla açtı. Kapının dibine çökmüş olan Emma'nın yüzü kıpkırmızıydı ve ağlıyordu. Konuştuğumuz her şeyi duymuştu. Bayan Bloom, bizi mi dinliyorsunuz? Emma güçlükle ayağa kalkarken hıçkırdı. Kibar insanlar dinlememesi gereken konuşmaları dinlemezler. Oysa Emma çoktan koşarak odadan çıkmıştı. Bayan Piregün öfkeyle içini çekti. Bu çok kötü oldu. Korkarım ki büyük baban konusunda çok hassastı. Fark ettim dedim. Neden? Onlar... Abraham savaşa katılmak için gittiğinde hepimiz üzülmüştük ama... Bayan Burnum daha çok üzüldü. Evet onlar birbirini beğeniyorlardı. Sevgiliydiler. Aşıktılar. Emma'nın bana inanmakta neden o kadar gönülsüz olduğunu anlamaya başlamıştım. Bana inandığı zaman her halükârda dedem hakkındaki kötü haberi getirmek için burada olduğumu kabullenmesi anlamına gelecekti. Bayan Pringlin bir büyüyü bozar gibi ellerini şaklattı. Neyse... Bunun çaresi yok. Birlikte odadan çıkıp merdivene yöneldik. Bayan Piregir'in basamakları büyük bir zahmetle çıkıyordu. Her basamakta Trabzon'u iki eliyle birden tutup kendini yukarı çekmesine rağmen yardım isteğimi kabul etmedi. Yukarıya çıkınca koridordan geçip kütüphaneye girdik. Burası şimdi art arda dizilmiş sıraları bir köşedeki kara tahtasıyla gerçek bir sınıf gibi görünüyordu. Raflarda kitaplar diziliydi. Bir sırayı gösteren bayan pilgrim'in otur dedi. Bunun üzerine sıkışarak sıraya oturdum. Kadın yüzü bana dönük vaziyette karşıma geçti. İzin verirsen başlangıç olarak kısa bir takım bilgiler vereyim. Sanırım birçok sorunun cevabını burada bulacaksın. Olur. İnsan oğlunun yapısı çoğu kişinin tahmin edemeyeceği kadar sonsuz farklılıklar gösterir diye söze başladı. Homo sapiens'in gerçek sınıflandırılması çok az kişinin bildiği bir sırdır. Şimdi sen de onlardan biri olacaksın. Temelde basit bir ikili yapı vardır. Bir yanda "gerfolk" dediğimiz insanoğlunun ezici çoğunluğunu oluşturan sıradan insanlar yığını vardır. Bunun dışında Crypto Sapiens diyebileceğimiz gizli bir kol vardır. Bunlara atalarımın kutsal dilinde Sindirigast yani sıra dışı ruh denir. Senin hiç kuşkusuz tahmin ettiğin gibi biz ikinci türe giriyoruz. Anlamış gibi başımı salladım ama ipin ucunu çoktan kaçırmıştım. Hızını biraz kesme umuduyla bir soru sordum. Peki neden insanlar sizi tanımıyor? Bunun tek örneği sizler misiniz? Bütün dünyada sıradışı insanlar vardır. Gerçi sayımız eskisine göre çok azaldı. Hayatta kalanlar bizim gibi saklanarak yaşıyor. Sesi yumuşayıp kederli bir havaya büründü. Sıradan insanlarla açıkça kaynaştığımız zamanlar yaşadık. Dünyanın bazı köşelerinde bizi şaman veya mistik olarak görüp, başları derde girdiği zaman danışırlardı. Bizim halkımızla bu uyumlu ilişkiyi hala sürdüren çok az kültürü var ama bunlar ancak modernite ve büyük dinlerin barınamadığı yerlerde görülüyor. Örneğin Karabüyü'nün uygulandığı yeni hebritlerdeki Embryim adası gibi. Fakat dünyanın büyük bir kısmı uzun zaman önce bize karşı cephe aldı. Müslümanlar bizi içlerinden attı. Hristiyanlar cadı deyip yaktı. Hatta Galler ve İrlanda'daki paganlar bile sonunda bizim tehlikeli periler ve şekil değiştiren hayaletler olduğumuzu hükmetti. Öyleyse neden, ne bileyim kendinize ait bir yurt kurmadınız, gidip bir yerde kendi başınıza yaşamadınız. Keşke o kadar kolay olsaydı. Sıra dışı özellikleri genellikle bir kuşak hatta bazen on kuşak atlar. Sıra dışı ebeveynlerden her zaman ya da genellikle sıra dışı çocuklar doğmaz. Aynı şekilde sıra dışı çocukların her zaman veya genellikle sıra dışı ebeveynleri olmaz. Ötekilikten bu kadar korkan bir dünyada bunun sıra dışı türü için nasıl tehlikeli olduğunu düşünebiliyor musun? Çünkü normal ebeveynlerin mesela çocukları ateş yakmaya başladığı zaman korkudan ödü kopar değil mi? Aynen öyle Bay Portman't. Sıradan insanların sıradışı çocuklarına en korkunç yollardan kötü davranılmakta ve görmezden gelinmekte. Daha bir iki yüzyıl yıl öncesine kadar sıradışı çocukların aileleri, kendi kızlarının ve oğullarının bebekken başkasıyla değiştirildiğine inanırdı. Yani tamamen uydurma bir benzeri şöyle dursun, afsunlu ve kötü niyetli olduklarını düşünürlerdi. Karanlık çağlarda bu, zavallı çocuklara doğrudan öldürme olmasa da, terk etmek için meşru sebep sayılırdı. Ne kadar korkunç. Son derece. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Bu nedenle benim gibi insanlarla sıra dışı çocukların sıradan halktan ayrı yaşayacağı yerler yarattık. Burası gibi fiziki ve zaman açısından izole olmuş yerleşimler kurduk. Ben bundan müthiş gurur duyuyorum. Sizin gibi insanlar mı? Biz sıra dışı insanlar, sıradan insanlarda bulunmayan yeteneklerle donatılmış durumdayız. Bu yetenekler, diğerlerinin cildinin rengi veya yüz özelliklerinin görünümü gibi sonsuz derecede çeşitlilik ve kombinasyona sahiptir. Bununla birlikte düşünceleri okumak gibi bazı yetenekler hepimizde vardır. Bazıları ise nadir görülür. Örneğin benim zamana müdahale edebilmem gibi. Zaman mı? Ben sizin kuş kılığına girdiğinizi sanıyordum. Kesinlikle öyle. Zaten benim yeteneğimin temelinde yatan özellik bu. Sadece kuşlar zamana müdahale edebilir. Dolayısıyla bütün müdahaleciler kuş kılığına görebilmek zorundadır. Kadın bunları öyle ciddi ve öyle doğal bir tavırla anlatıyordu ki kavrayabilmem biraz zaman alıyordu. Kuşlar zamanda yolculuk yapabilir mi? Bu soruyu sorarken şapşalca gülümsediğimi hissediyordum. Bayan Pürek'in başını ciddi bir tavırla salladı. Ancak onların çoğu arada bir ve tesadüfen ileriye veya geriye gidebilir. Zaman alanlarına bilinçli olarak müdahale edebilen ve bunu kendimiz değil başkaları için yapabilen bizim gibilere Yembrain denir. Biz sıradan insanların sonsuza dek yaşayabileceği zaman döngüleri yaratırız. Dedemin talimatını hatırlayıp döngü diye tekrarladım. Kuşu bul döngünün içinde. Burası öyle bir yer mi? Evet. Fakat belki 3 Eylül 1940 olarak biliyorsundur. Küçük sıranın üstünde ona doğru eğildim. Ne demek istiyorsunuz? Yani tek bir günlü var. Sürekli tekrarlanıyor mu? Durmaksızın. Fakat biz onu devamlı olan bir zaman gibi yaşıyoruz. Aksi takdirde burada geçirdiğimiz... Hmm, son 70 ait hiçbir şey hatırlamazdık. Çok şaşırtıcı dedim. Tabii biz Cairnholm'da 3 Eylül 1940'tan önce en az 10 yıldır yaşıyorduk. Adanın eşsiz coğrafyası sayesinde fiziki bakımdan tecrit olmuştuk. Fakat o tarihten itibaren aynı anda zaman açısından da tecrit olma gereği duyduk. Neden? Yoksa hepimiz öldürülürdük. Bombardıman yüzünden. Kesinlikle öyle. Gözlerimi sıranın üstüne dikmiştim. Şimdi her şey zar zor olsa da yerli yerine oturmaya başlamıştı. Burası gibi başka döngüler de var mı? Çok. Üstelik oralarda annelik yapan neredeyse bütün Yimbrain'ler benim arkadaşım. Bir bakalım. İrlanda'da 1770 Haziran'ında yaşayan Bayan Ganet sümsük kuşu. Sivansiye'de 3 Nisan 1901'de yaşayan Bayan Natchar, çopan aldatan. Debişar'da 1877'nin Aziz Sivint gününde birlikte yaşayan Bayan Ovaket, Kılıç ve Bayan Bunting, Kiraz Kuşu, Bayan Triciper'ın, Tırmaşık Kuşu, Nerede yaşadığını hatırlamıyorum. Ha, bir de sevgili Bayan Finch var. ispinos Şurada onun güzel bir fotoğrafı olacaktı. Bayan Pringham'ın rafın birinden güçlükle çok büyük bir fotoğraf albümünü indirip oturduğum sıraya koydu. Omzumun üstünden eğilip sert sayfaları birer birer çevirerek belli bir resmi arasa da her sayfada biraz oyalanıyordu. Sesinde geçmişe duyulan özlemin tınısı vardı. Sayfalar açıldıkça, bodrumda parçalanan sandıktan fırlayan fotoğrafları ve dedemin pro kutusuna sakladığı fotoğrafları hatırladım. Onların hepsini Bayan Prager'in albüme toplamıştı. Onca yıl önce bu fotoğrafları benim yaşımdaki dedeme gösterdiğini düşünmek tuhaf bir duyguydu. Belki dedem de tam bu odada, tam bu sırada oturmuştu. İşte şimdi sanki bir şekilde dedemin geçmişine dönmüşüm gibi Kadın aynı fotoğrafları bana gösteriyordu. Sonunda omzuna tünenmiş tombul küçük bir kuş bulunan, ruhani görünümlü bir kadının fotoğrafını buldu. İşte bu Bayan Finch ve bu da onun teyzeciği Bayan Finch. Kadın ve kuşun birbiriyle konuşur gibi bir halleri vardı. Onları birbirinden nasıl ayırıyorsunuz? Büyük Bayan Finch çoğu zaman ispinoz olarak kalmayı tercih ederdi. Gerçekten de öyleydi. Pek hoş sohbet bir insan değildi. Birkaç sayfa daha çeviren bayan Pregrin, neşesiz bir tavırla kağıttan yapılmış bir ayın etrafına toplanmış, bir grup kadın ve çocuğu gösteren fotoğrafa gelince durdu. Ah evet, bunu neredeyse unutmuştum. Fotoğrafı koruyucu kılıfın içinden çıkarıp, saygılı bir tavırla havaya kaldırdı. Şu öndeki hanım bayan Ovaket. Kraliyet ailesine bir sıra dışılar kadar yakın. Onun 21 yıllar konseyini başkan seçmek için 50 yıl uğraştılar ama... Bayan Bunting'le kurduğu akademide ders vermekten asla vazgeçmedi. Bugün Bayan Ovaket'in himayesi altında yaşamamış ben dahi bir tek yim bireyim bile yoktur. Niket'in dikkatli bakarsan şu gözlükü küçük kızı tanıyabilirsin. Gözlerimi kısıp baktım. Gösterdiği yüz karanlığa kalmıştı ve biraz bulanıktı. O siz misiniz? Gururlu bir edayla Bayan Ovaket'in himayesini aldığı en genç insanlardan biriydim dedi. ''Ya fotoğraftaki oğlanlar, onlar sizden de küçük duruyor?'' Bayan Piregirin'in yüzü asıldı. ''Yanlış yola sapan kardeşlerimden bahsediyorsun.'' Bizi birbirimizden ayırmak yerine onları da benimle birlikte akademiye almışlardı. Küçük birer prens gibi şımartılmışlardı. Doğruyu söylemek gerekirse onları bozan bu oldu. ''Onlar yimbirin değil miydi?'' ''Gücenmiş gibi, yok canım.'' dedi. Çok şükür ki sadece kadınlar Yimbreen olarak doğar. Erkekler bu kadar ciddi sorumluluk gerektiren kişilik özelliklerinden yoksundur. Biz Yimbreenler bütün memleketi tarayıp küçük sıradışı insanları bulmak, bize zarar verebilecek kişileri uzak tutmak zorundayız. Ayrıca vesayetimiz altındaki çocukları besleyip giydirmek, saklamak, bizim insanlarımızın irfanından yararlandırmak zorundayız. Üstelik bunlar yetmiyormuş gibi, her gün döngümüzü aksamadan yeniden başlatmamız gerekiyor. Ya yeniden başlamazsa ne olur? Dehşet yaşıyormuşçasına titreyen elini alnına götürüp geriye doğru yalpaladı. Felaket, dehşet, afet! Düşünmek bile istemiyorum. Neyse ki döngülerin yeniden kurulmasını sağlayan mekanizma basit. Arada sırada birisinin girişten geçmesi yeterli. Bu mekanizmanın esnek kalmasını sağlıyor. Giriş noktası biraz yeni açılmış hamuru andırır. Eğer arada bir parmağını sokmazsan hamur kendi kendine kapanır ve şayet bir giriş veya çıkış noktası olmazsa yani kapalı bir zaman sistemi içinde doğal olarak biriken çeşitli basınçları tahliye edecek bir varf olmazsa bir havai fişeğin patlamasını taklit edercesine ellerini havaya açıp hafif bir puf sesi çıkardı. O zaman her şey dengesiz bir hal alır. Tekrar albüme eğilip sayfaları çevirdi. Sözü açılmışken, bununla ilgili bir fotoğraf. Hıh, burada. Dediğim gibi bir giriş noktası. Kılıftan resmi çıkardı. Londra metrosunun çok seyrek kullanılan bir noktasında, Bayan Finch'in döngüsüne giriş sağlayan muhteşem yolda, Bayan Finch ve vesayetindeki çocuklardan biri. Döngü yeniden başladığında, tünelde çok korkunç bir parlaklık oluşuyor. Sesinde belli belirsiz bir kıptayla, bununla kıyaslandığında, Bizimkinin epey gösterişsiz kaldığını düşünüyorum hep diye konuştu. Anladığımdan emin olmak için soruyorum diye konuştum. Eğer bugün 3 Eylül 1940'sa o zaman yarın o da mı 3 Eylül? Eh döngünün 24 saatinin birkaçı 2 Eylül oluyor ama evet yarın da Eylül'ün 3'ü. Öyleyse hiç yarın olmuyor. Bir bakıma öyle. Uzaktan gök gürültüsünün yankılanmasını andıran bir gürültü duyuldu. Kararmakta olan pencereler çerçeveleriyle birlikte zangırdadı. Bayan Pirgür'ün gözlerini dışarıya dikip tekrar saatini çıkardı. Maalesef şu anda daha fazla vaktim yok. Umarım akşam yemeğine kalırsın. Kalacağımı söyledim. Babamın beni arayabileceği olasılığı aklımın köşesinden bile geçmemişti. İki büklüm vaziyette sıradan kalkıp kadının ardından kapıya yürüdüm. Fakat o sırada uzun zamandan beri aklımı kurcalayan bir soruyu hatırladım. Dedem buraya geldiğinde gerçekten nazilerden mi kaçıyordu? Evet. Savaşla sonuçlanan o korkunç yıllarda birkaç çocuk bize geldi. Ortalıkta büyük bir kargaşa vardı. O günlerin anısı hala canlıymış gibi yüzünde bir acı ifadesi belirdi. Abraham'ı anakarada, yurdundan olmuş insanlar için kurulan bir kampta buldum. Büyük eziyet çekmiş, zavallı bir çocuk ama çok güçlüydü. Onu görür görmez bize ait olduğunu anlamıştım. Büyük bir rahatlama hissettim. En azından yaşamanın bir kısmı benim doğru anladığım şekilde geçmişti. Sormak istediğim bir soru daha vardı, ancak nasıl soracağımı pek bilemiyordum. O, yani büyük babam, o da bizim gibi miydi? Başımı salladım. Garip bir şekilde gülümsedi. Senin gibiydi Jacob. Ardından dönüp aksayarak merdivene doğru yürüdü.